Uydu Haberleşmesi ve Mahremiyet Sorunları Uydu haberleşmesi, modern dünyanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Küresel internet erişimi, televizyon yayınları, navigasyon hizmetleri ve askeri iletişim gibi birçok alanda uydulara bağımlıyız. Ancak bu teknolojik ilerlemelerin ardında, mahremiyet ve güvenlik konularında ciddi soru işaretleri bulunmaktadır. Uydu haberleşmesi nedir? Uydu haberleşmesi, yer istasyonları ile uydular arasında radyo dalgaları aracılığıyla bilgi iletimini ifade eder. Bu iletişim ağı, dünya çapında bağlantı sağlamak için kullanılır. Uydu haberleşmesi şu alanlarda yaygındır. Küresel internet, uzak bölgelerde internet erişimi sağlanması, navigasyon sistemleri, GPS gibi uydu tabanlı yönlendirme hizmetleri, askeri ve stratejik iletişim, güvenlik ve savunma amaçlı iletişim, hava durumu ve doğal afet yönetimi, Meteorolojik verilerin toplanması ve afetlerde iletişim sağlanması, mahremiyet sorunları, birinci veri izleme ve gözetleme. Uydular, dünyanın dört bir yanındaki bireylerin ve kurumların verilerini izleme kapasitesine sahiptir. Özellikle istihbarat ve güvenlik amacıyla kullanılan uydular, kişisel bilgilerin izinsiz toplanması ve kullanılması riskini beraberinde getirir. 2. Ticari veri kullanımı Uydu verileri, büyük teknoloji şirketleri tarafından ticari amaçlarla kullanılabilir. Bu durum, bireylerin rızası olmadan veri toplanması ve işlenmesi anlamına gelir. İslam'da bireyin mahremiyeti kutsal kabul edilir ve rızasız veri toplama, büyük bir etik sorun teşkil eder. Üçüncü ulusal güvenlik sorunları Uydu haberleşmesi üzerinden yapılan veri akışları, siber saldırılara ve casusluk faaliyetlerine açık hale gelebilir. Bu durum, hem bireylerin hem de devletlerin güvenliğini tehdit eder. 4. Dijital Kolonyalizm Uydu teknolojilerine erişimi sınırlı olan ülkeler, bu altyapıya sahip ülkelerin kontrolüne bağımlı hale gelebilir. Bu bağımlılık, dijital sömürgeciliğin bir formu olarak değerlendirilebilir. İslami ve ahlaki perspektif Mahremiyetin korunması İslam'da bireyin özel hayatı, dokunulmaz ve kutsal kabul edilir. Hucurat Suresinde e birbirinizin gizliliklerini araştırmayın e buyurularak, kişisel mahremiyetin korunması emredilmiştir. Uydu teknolojilerinde bu ilkeye uygun hareket edilmesi esastır. Adalet ve eşitlik Uydu haberleşmesi, yalnızca zengin ve güçlü ülkelerin değil, tüm insanlığın yararını olacak şekilde kullanılmalıdır. Adalet, İslam'da temel bir ilke olup, Teknolojinin paylaşımı ve erişimi de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Zarar vermeme ilkesi Uydu haberleşmesi üzerinden yapılan izleme ve gözetleme faaliyetleri, bireylere zarar vermemelidir. Sorunların çözümüne yönelik öneriler. Birinci yasal düzenlemeler, uydu haberleşmesinde veri güvenliği ve mahremiyeti sağlamak için uluslararası yasal çerçeveler oluşturulmalıdır. İkinci şeffaflı politikaları Veri toplama ve kullanımı konusunda kullanıcılar bilgilendirilmeli ve rızaları alınmalıdır. Üçüncü yerel teknoloji geliştirme Ülkeler, uydu teknolojilerinde bağımsızlıklarını artırarak, dijital sömürgeciliğin önüne geçmelidir. Dördüncü ahlaki eğitim, uydu teknolojilerinde çalışanların, etik değerler çerçevesinde eğitilmesi sağlanmalıdır. Uydu haberleşmesi, insanlığa büyük kolaylıklar sunarken, mahremiyet ve güvenlik konularında ciddi sorumluluklar da getirir. Bu teknolojinin adaletli, şeffaf ve etik bir şekilde kullanılması, hem bireylerin hem de toplumların haklarını koruma açısından hayati öneme sahiptir. İslam'ın mahremiyet ve adalet ilkeleri, bu sorunlara çözüm geliştirmek için güçlü bir rehber sunar. Teknolojinin insani değerlere uygun bir şekilde kullanılması, hem dünya hem de ahiret mutluluğu için vazgeçilmezdir.